Geçen dersimizde son gördüğümüz ayet-i mehalen göklerin ve yerin mülkü yalnız kendisinin, tabi göklerin ve yerin mülkü ve ikisi arasındakilerin mülkü, yalnız kendisinin olanın şanı ne yüce ne mübarektir. Ve ve ileyh turcaun kıyametin ne zaman kopacağına da bir ilim bilgi ona aittir yalnız onun bildiği bir bilgidir onun nezdindedir ve siz yalnız ona döndürüleceksiniz şimdi bu ayet-i kerime de göklerin, yerin ikisi arasındakilerin mülkü Allah'a ait olduğu belirtilince haliyle bunların nizamının mevcut gördüğümüz şekilde devam edip etmeyeceğini de kararlaştıracak olanın o olduğu mantıki olarak zorunlu bir sonuçtur. Mülkü onundur. Dilerse bu mülkü bu düzen üzere sürdürür. Dilerse bu mülkü hallaç pamuğu gibi atar yeni bir düzen kurar işte ahiret aslında mevcut düzenin sona erip kıyamet veya daha doğrusu mevcut düzenin tamamıyla bozulması her şeyin Allah bullak olması birçok ayet-i kerimelerin tefsirinde daha doğrusu ayet ifade edildiği gibi dağların tavuk gibi atılacağı, yürütüleceği yıldızların döküleceği denizlerin akıtılacağı güneş ve ayın tortop edilip dürüleceği, ışıklarının söndürüleceği ve ilahiri Kur'an-ı Kerim'de kıyametin kopuş sahneleri çok vurguluk etkileyici ve e, insanın Allah Allah bu gördüğümüz ve bizim de insanlığımızda insanlığında tarihin en derinliklerine istediğimiz kadar gidelim. Evet insanoğlunun yapıp ettikleriyle alakalı hususlarda çok değişiklikler oldu, gelişmeler oldu ama Dünya kainat yaratılalıdan beri, güneş doğmaya başladığından beri, gece ve gündüz birbirini takip etmeye başladığından beri, yıldızlar ifadeinde ise e, semada adeta e, semanın süsü olarak dünyayı aydınlatmaya başladığından beri, bu düzen hep şu anda gördüğümüz gibidir, gibi idi. Bundan sonra da ki ne zamana kadar böyle devam edeceği Allah'ın malumu bu şekilde devam edecektir. Şimdi bu gördüğümüz muazzam uçsuz bucaksız kainat ve harikul ade düzen her şeyle içindekilerle birlikte Cenab-ı Allah'ın mülküdür. Dolayısıyla kıyametin ilmi de yalnız onun nezdindedir. Ne zaman kopacağı. Yani bu doğal olarak kıyamet ne zaman kopacak? Yani bu kainatın mevcut nizamı ne zaman bozulacak? Bunu hiç kimse bilemez. Hiç kimse kestiremez. Ne mukarreb bir melek... Ne mürsel bir nebi bu konuda bilgilendirilmiş değildir. Bunun bilgisi sadece Cenab-ı Allah'a aittir. Ve ileyhi turcavun. Kıyametin kopmasından bir maksat var. Bir amaç var. Niçin kopacak? Allah haşa oyuncak olsun diye canı sıkılacak da bu nizamdan o canı sıkıldığı için mi bu düzeni bozacak? Yeni bir düzen koruyacak. Onun bir amacı var. Onun o düzenin bozulmasının yani kıyametin kopmasının bir amacı var. Kıyamet kopması, evet belki mevcut kainatın bir sonudur. Ama yeni bir hayatın da yeni bir düzenin, yeni bir sistemin, intizamın, Cenab-ı Allah'ın ifadeleri ise bizim için adeta hayata geçireceği yeni bir nizamın bir başlangıcı olacaktır. Ve ileyhi turcav işte o kıyametin kopuşundan sonra ki birinci defa sure üfürülecek, mevcut kainat düzeni bozulacak. Ondan sonra aradan Allahü Teala'nın bildiği belli bir süre geçecek. Bir daha İsrafil Aleyhisselam Cenab-ı Allah'ın emri ve izniyle sura üfleyecek ve insanlar sæecahu kıyamun dediği gibi feizahum gibi. Derken kalkı vereceğiz bütün insanlar. Adem Aleyhisselam'dan son Nefse kadar mükellefe kadar. Herkes ayağa kalku verecek kabrinden diriltili diri verecek, etrafına bakıp duracak ve ondan sonra bahşer, mevkis, hesap, kitap vesaire mizan gerçekleşecek. İşte bu kıyametin kopması neticesinde ikinci defa. Sura üfürülmekle birlikte biz ona döndürüleceğiz. Ayet-i kerimeler başka bu hususlar birçok aradaki hususlar başka ayetlerde anlaşıldığı için anlatıldığı için arada neler olacağını o ifade edersek Kur'an'ı tilavet eden üzerinde tefekkür eden Kur'an'ı bu manada Kur'an'a aşina olan kimse hemen aradaki boşlukları diğer ayeti kelimelerle ne yapar? Doğduru Değil mi? de ilmusya'a. Önce Allahü Teala mülkü kendisinindir dedi. Yerin göğün. Ha dedik ki zamanı gelince bu yer ve göğün dizi nizamını bozacak dedik. Nereden? Kıyamet ile alakalı, konu ile alakalı Diğer ait kelimelerin bize verdiği bilgilerden, sünnet-i seniyeden öğrendiklerimizden. Bunun ilmi ona mahsus ve ona döndürüleceğiz. Peki ona döndürüldükten sonra ne olacak? Az önce kısaca değindiğimiz gibi, işaret ettiğimiz gibi insanlar bahşerde Cenab-Allah'ın huzurunda toplanacaklar. Ne için? Hesaba çekilmek için. Hesaba çekilince. Yani mahşerde ve melikşte yani hesap için durulacak yerde de bir takım olaylar cereyan edecek. Amel defterleri dağıtıldıktan ve tartıldıktan sonra herkes aman ya Rabbi bu kitaba ne olmuş? Küçük büyük dünyada ne yaptımsa hiçbirisini dışarıda bırakmaksızın hepsini burada sayıp dökmüş cenab Allah bu şekilde hesabına bakacak olan insana diyecek ki tektik hepimize yani. İkra kitab ekkefe binefsikel yevme aleyke hasîbem. Kitabını oku, kendi kendini hesaba sen çekecek olan sen yetersin. Sen kes, kendi kendisini hesaba çekeceksin. Hesaba çekince bakacak ki bu hesaba göre benim benim Cehennemden kurtulmam herkes olmasa bile belli kimseler cehennemlikler olmasa bile ben ancak birilerinin bana Cenab-ı Allah nezdinde şefaat etmesiyle cehennemden kurtulabilirim diyecek. İşte bu manada böyle bir arayış içerisinde olunacağı zaman bunun Hangi şartlarda mevzubahis olacağını, yani şefaatin nasıl mümkün olacağını anlatmak üzere bu 86. ayet-i kerime, şimdi dersimizin aynı zamanda ilk ayet-i kerimesi, teşkil eden bu ayet-i kerime bunun nasıl olacağını, kimler için söz konusu olacağını beyan ediyor. وَلَا يَمْلِكُ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ şefaa. onların Allah'tan başka ibadet etmek suretiyle dua ettikleri, yalvardıkları, mamut edindikleri kimseler asla şefaat imkanına sahip değildirler. Bunun özellikle vurgulanmasının ehemmiyeti büyük. Çünkü Mekke'deki müşriklerin Hemen hemen tamamı ve hatta tarih boyunca görülen müşriklerin çok büyük bir bölümü Allah'a ortak koşarken Allah'a ortak koşmak iki türlü olmuştur. Birisi Allah neyse bu da odur. Burada şefaat mevzubahisi olmaz bunların kanaatine göre. Derler ki biz tapındığımız o Allah'a ortak koştuğumuz kişi bizi kurtaracaktır. Bir diğerleri hayır. Allah elbette onların da ilahıdır fakat bizim kendilerine bu tapındığımız varlıklar Allah nezdinde çok değerli varlıklardır. Çok değerli oldukları için ve onlar da bizim kendilerine ibadet ettiğimizi bildikleri için o kendilerinin de Rabbi olan ama kendilerine çok değer veren taatleri var bunlar. Allah'a yalvaracaklar ve bizi cehennemden kurtaracaklar. Cenab-ı Allah da diyor ki onların Allah'ı bırakıp ibadet ettikleri varlıklar asla şefaat imkanına sahip olmayacak. İlla men şehide bil haqqi ve hum Şimdi burada istisna, mulkatı bir istisnadır. Yani önce zikredilen ibare ile bir istisnası yoktur. Yani Allah'tan başka tapındıkları arasında hakka şahitlik edenler müstesna olur, şefaat edebilecekler. Hayır. Bir defa Allah'tan başkasını mağbud edinen ki ma bir hak olmadığı için hiçbir mağbud velev ki bunlar İsa Aleyhisselam gibi. Bir zamanlar bazı Yahudi fırkalarının yaptıkları şekilde Uzer Aleyhisselam'a takındıkları gibi. Efendim. Mekkeli müşriklerin zannettikleri şekilde Allah'ın kızları diyerek ibadet ettikleri, meleklere tapındıkları gibi. Melekler de, İsa aleyhisselam da, Uzair aleyhisselam da. Hatta Allah'tan başka mahmut edinilen herkes. Şeytan dahil. Biz sizin ibadetlerinizi kabul etmedik diyecek. Biz razı değildi siz yaptınız. Biz sizi çağırdık eğer sapık kimselerler, şeytan ve şeytanın yolunu biz e Sizi çağırdık. Siz de ibadet ettiniz. Geldiniz. Suç sizin. Beni kınamayın, kendinizi kınayın diyecek şeytan. İsa Aleyhisselam melekler ve emsali ise yine onlar işin hakikatini onların şerleri kendilerine bulaşır endişesiyle belki ne yapacaklar? Cenab-ı Allah'a durumun gerçeğini zaten biliyor ya bir de arz edecekler kendilerini sürdü. Çünkü Cenab-ı Allah hatırlıyorsunuz Maide suresinin sonlarında Cenab-ı Allah soracak ey insan söyle bana diyor. Diyecek. Şu seni takip ettiklerini seni üçün üçüncüsü kabul edenler sen mi beni ve anamı Allah'ın dışında iki tane ilah edinin dedin İsa Aleyhisselam asla yarabbi diyecektir. Ben onlara senin bana emrettiğinden başkasını söylemedim. Hem ben öyle bir şey söylemişsem zaten sen bilirsin. Çünkü sen benim içimi bilirsin. Bense senin kaybını bilemem. Diye mazeret bilecektir. Bunlar senin kullarındır. Ne yapacaksan ben onlara bir şey yapamam ister azap edersin ister rahmet edersin o sana da karışamam dolayısıyla İsa aleyhisselam dahil melekler diyecekler ki ya Rabbi bunlar bize ibadet etmiyorlar, cinlere ibadet etmiyorlardı cinler onlara bu ibadeti süslü göstermişlerdi onlar da ona itibar ettiler ibadet ettiler zaten öyle bir şey düşünülemez melekler Allah'ın ibadetten başka, Allah'a ibadet ve itaatten başka kendilerine verilen emirlerin dışında hiçbir şey yapmayan ve yapamayan o da mümkün değil. Dolayısıyla burada onların dua ettikleri varlıklar değil kimlere şefaat edilecek istisnanın öncekiyle alakasının olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Kimlere şefaat edilecek ancak bilerek Hak ile şahitlik edenler müstesna onlara izin verilmesi şartıyla şefaat olur. Veya ancak hak ile bilerek şahitlik edenler şefaat edebilir, o da sizlere değil. Çünkü sizlerin yaptığınız hak değildir. Bu ikinci mana biraz daha zayıf bir manadır. Dolayısıyla Burada ayet-i kerime iki şeyi gündem ediyor. Bir nefi var, bir isbat var ifade yardımcı. Nefi nedir? Allah'a ortak koşan hiçbir kafire, hiçbir kimsenin şefaat etmeyeceği. Hiçbir şefaatin faraza olsa bile asla fayda vermeyecek. İkinci husus ise hakka şahitlik edenler, bilerek bu şahitliği yapanlar aynı şekilde hakka bilerek hakkın şahitliğini yapanlara günahlarının bağışlanması veya eğer günahları sebebiyle cehennemde azap göreceklerse azaplarının ne olması? Hafifletilmesi veya görmeden cennete girmeleri rica edilecek Allah'tan istirham edilecek bir tekim, hepimizin bildiği ayet-i kerime men zellezhiyye şa'indehu illa bi'izmi Kur'an-ı Kerim'den anladığımız kadarıyla şefaat ile ilgili olarak evvela ayet-i kerimin hatırlatalım Allah'ın huzurunda nezdinde o izin vermeden kim şefaat edecektir? İzin hem şefaat edecek kimseye mevzubahistir. Hem de kendisine şefaat edilene. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şefaat edecek. İstediğine şefaat edemeyecek. Hem ona şefaat iznini verir. Edebilirsin ey Muhammed. Ama şunlar şunlar şunlar hakkında veya şu niteliklere sahip kimseler hakkında. Peygamber aleyhissalatü vesselam da haşa Allah'tan başkasına ibadet eden Allah'la birlikte veya ayrı olarak ibadet eden yani kısacası inkar eden kafir, müşrik hiçbir kimseye şefaat edemeyecektir. Daha doğrusu ona izin veremeyecektir. Zaten Tevhide davet eden bir peygamberin de dünyada kendi davetini reddetmiş bir kimseye Ya Rabbi ben şu müşriklere de bir şefaat edeyim. Şu beni inkar edenlere de bir şefaat edeyim. Olmaz. Kime şefaat edebilecekler? Bakın hem şefaat edecekler hem şefaat edilecekler için من شهد بالحق ve هُو يَعْلَمُونَ Esası geçer. Yani Hak şahitliğini bilerek yapanlar. Bilerek, taklit ederek değil papağan gibi, şuursuz bir şekilde tekrar edenleri değil. İmanının şuurunda, imanın farkında olanlar. Öyleyse benim şefaat yoktur. Kur'an-ı Kerim'de zaten şefaat olmadığı benim. Doğru. Kur'an-ı Kerim'de şefaat yoktur. Kimlerin ama? Uydurma ilahları şefaat etmesi yani müşriklerin şefaat edeceklerini zannettiği kimseler şefaat edemeyecektir. Aynı şekilde müşrik olup da kendilerine şefaat edileceğini zanneden kimselere de şefaat edemeyecektir. Fakat şefaat için hem şefaat eden için hem şefaat edilen için şaşmaz bir şart var. Birincisi hak şahitliğini bilerek yapmış olacak. İkincisi Allah ona şefaat edecek olana da kendisine şefaat edilmesi için de izin verecek. Dolayısıyla şefaat ne her halükarda nasıl olsa olsun olacak diyebiliyoruz ne de hiç şefaat yoktur diyebiliyoruz. İkisi de ifrak ve teflitin birer ucudur ve birer inkar şeklidir. Dolayısıyla ait kelimelerin bu manada iyi bilinmesi ve iyi anlaşılması lazım. Burada bu ait i Kerime ile ilgili olarak bu kadarını söyleriz. Fukaha bir de şunu söylemişlerdir. Özellikle şahitlik meselesi. Çünkü bildiğiniz üzere biz hem kelime-i getirip şahitlik ederiz yani doğru iman, hak imanın ne olduğuna ve bunun tevhid kelimesi veya şehadet kelimesinde özetini, hülasasını bulduğuna şahitlik ederiz. Bunu biliriz ve iman ederiz. Onun için e, vaktiyle tercüme edildiği zaman, bir zaman yani doğru bir tercümedir. Bilirim ve bildiririm. Allah'tan başka ilah yok. Şehadet fiilinin, e, maslarının e, gerçek manası budur. Bilmek ve gerektiğinde bildiğini bildirmek. Hakkı olduğu gibi bileceksin ve bildireceksin. İşte fukaha derler ki bir kimsenin herhangi bir hususa şahitlik edebilmesi için kendisinin onu şehadet müşahededen geliyor. Kendisinin ona tanık olması icap eder. Tanık olmadığı bir şey hakkında evet bu böyledir, böyle gördüm, böyle yaptılar, şu oldu, bu oldu, benim önümde cerrahimti, bu benim bildiğim bir huzurstur diyemez. Ama ne diyebilir? Ya Ahmet bana söyledi. Ahmet de Mehmet söylemişti. Mehmet de Ali söylemişti. Ali Eveli söylemişti. Bu müteselsil şehadetlerdir. Sen Ahmet'in böyle söylediğine şahitlik etmiş oluyorsun. Olayın böyle olduğuna değil. Tamam mı? Kim şahitlik ediyor? Olayın ilk müşahidi, ilk tanığı şahitlik eder. Seninki onun şahitliğine şahitlik olur. Dolayısıyla şehadetin hak ile olması için her bir kişinin müşahede ettiğini müşahede ettiği kadarıyla etmemişse Müşahede edeni işaret ederek, referans göstererek ifade etmesi lazım. Ama bu hukuken yani günlük mahkeme hukukunda mevzu bahis değil. O bir benzin bahsettiğimiz mesela olayların rivayetinde, hadis rivayetinde ve benzeri hususlardadır. O ayrı bir kum. İlim rivayetinde ve tahsilinde o dedi bu dedi caizdir. O şey değil. Ama bu şahitlik değildir, bu rivayettir. Bunları birbirine de karıştırmamak lazım. Şimdi Cenab-ı Allah yaratmayı ölümden sonra dirilişe hep delil gösterir. Mantığı gayet açık ve nettir. Allah bu kainatı yoktan var etti. Bu kainatı yok, yok edecek, nizamını bozacak, tekrar yeni bir düzen kuracak. Onun için Cenab-ı Allah sürekli olarak ahiretin inkarı, imkansızlığı üzerinde şüphe ve bulunan veya uyandırmaya çalışanlara bu cevabı daha doğrusu ilk yaratılışı hatırlatıyor. Onun için hemen 87. ayet-i kerime, bu Zuhruz Suresinin son ayetlerine geliyoruz. Diyor ki, Ve اِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَكُولُمَّ اللّٰهُ eğer onlara kendilerini kim yarattı diye sorsan andolsun Allah yarattı diyeceklerdir. Hiçbir kimse akıllı, insaflı, vicdanlı ve izanlı hiçbir kimse kendisinin Kendisinden daha aciz bir varlık olan tabiattan, tabiat tarafından tabiatın bir neticesi olarak meydana geldiğini iddia ederdir. Tabiatın kendisi nedir? Müdrik değildir. İrade sahibi değildir. Ve en önemlisi ilim ve akıl sahibi değildir. O Böyle bir ihtimal yok. Kendiliğimizden var olduk. Bu daha da gülüç bir hünkâh. İşte tekamül nazariyelerinde olduğu gibi evrim nazarıyla işte biz böyle zamanla tek hücreden şunlar oldu, bunlar oldu. Uzun bir hikayeden sonra işte bir maymun atamız vardı. O maymun atası da zaten şu anda kayıp, yok onun türü. O maymun atanın biz bir gömlek sonrasıyız. Ve bizde durdu. Niye durdu? Daha başka tabi evrim teorileri de var. Ama en meşhur olanı bu insan ile alakalı kız. Bunlar hiçbirisi mevzubahit değil. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim burada o sorsan onların Allah'tır diye cevap vermeleri bir takım şartlara bağlı. Dediğim gibi akıllarını, ilimlerini, idraklerini, insaflarını, izanlarını kullanacaklar ve elden bırakmayacaklar, kaybetmeyecekler. O zaman kaçınılmaz olarak sizi kim yarattı sorusuna verecekleri cevap Allah'tır. Başkası olamaz. Öyle diyeceklerine göre o zaman nasıl olur da doğrudan döndürülüyorlar haktan başka tarafa çevriliyorlar. burada dikkat etmemiz gereken husus şudur ahirete iman veya iman esaslarının her birisi günlük hayatımızda yansıması olmayacak alakası asla söz konusu olmayacak bir sadece zihinsel bir kabulden ibaret değildir. Bu ayet-i kerimenin bu şekilde bitmesi de onu gösteriyor. Evvela bir önceki ayet bizi ahiretten nereye taşıdı? Dünyaya taşıdı. Kim yarattı sizi? Ondan sonra nereden, niye döndürmüyorsunuz? Çünkü Allah'a iman yok, oya ortak koşmak var, ahirete iman yok, kitaba iman yok, Resul'e iman yok, yok, yok, yok. Siz madem sizi yaratanın kaçınılmaz olarak Allah olduğunu kabul ediyorsunuz veya kabul etmek durumundasınız. Başka alternatifiniz yok. Veya inat bu. Samimi söylüyorum, gerçekten aklı başında bir insanın insafı elden bırakmamak şartıyla, doğru düşünmesi şartıyla, kendimizi de, kainatı da gördüğümüz, görmediğimiz, bildiğimiz, bilmediğimiz bütün varlıklarda kısacası yaratılmış ne varsa, ne yaratılmışsa ve ne yaratılacaksa. Onların hepsini yaratanın Yüce Rabbimiz Cenab-ı Allah Celle Celaluhu ve la ilahe gayruhu olduğunu kabul ve itiraf etmek. Var. Ettikten sonra yeni bir yol açılıyor önümüzde. Daha doğrusu mantık bunu arkasını getirmeyi gerektiriyor. Bir başka ayet-i kerimede sorduğum gibi diyor ki biz sizi Boşu boşuna yarattığımızı mı zannediyorsunuz? Bir başka yerde insan başı boş bırakılacağını, yaratıldıktan sonra başı boş bırakılacağını mı sanıyorsunuz? Biz sizi boşu boşuna yarattığımızı ve sizin bize bir daha döndürülmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? Dolayısıyla bu gibi tezler hakla alakası olmayan bir zandan öteye gidemez. O halde Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız o zaman ahirete uygun hazırlıklarınız olacak. O imanınızla bağdaşan, o imanınızla örtüşen bir hayat sergileyeceksiniz. İman edeceksiniz, ibadet edeceksiniz, adaletli olacaksınız zulmetmeyeceksiniz, başkalarının alın terini sömürmeyeceksiniz, başka milletleri, kavimleri veya insanları ezmeyeceksiniz, onların Allah'ın Teala'nın kendi topraklarına yaratmış olduğu topraklarında, yaratmış olduğu varlıklarını, zenginliklerini sömürmeyeceksiniz, onları katletmeyeceksiniz, cahil kalmaları için türlü dolaklar, düzenler çevirmeyeceksiniz, vesaire bu açıklamalar bize şunu gösteriyor ki bugün dünyadaki ızdırapların, problemlerin, mazlumiyetlerin, haksızlıkların, adaletsizliklerin tek bir sebebi beşeriyetin büyük yekûnunun ve özellikle dünyanın süper güç denilen Allah'ın önünde tarumar olacak kadar aciz ve güçsüz bu güç denilen Şeytan oyuncaklarının, süper şeytan oyuncaklarının zulmü ve zalimlikleridir. Sebebi onların sağlıklı ve doğru bir imana sahip olmayışları. Yani hak olan imana bilerek ve şuurlu olarak şahitlik işleri ve bunun gereğini yerine Yani. Bugün beşeriyetin sıkıntılarının temelinde, temelinde elbette en müşahas olarak göstereceğimiz şeyler güçlülerin, güçsüzleri, imkanları ellerinde bulunanların, bulunduranların çaresizleri ezmek olduğunu söyleyebiliriz. Bu doğru. Fakat bu güçlüler niye acımasızdır? Bu güçlüler niye kendi hem cinslerine yukarıdan bakabiliyor, onları sömürmeyi, onlara zulmetmeyi kendilerine mübah görebiliyor. Çaresiz kaldıkları zaman onların yardımlarına koşmak gibi kendilerinde bir sorumluluk hissetmiyor, çünkü doğru ve hak imana sahip değil. Onun için İslam alimleri tamamı ve özellikle bu asırda daha doğrusu birçok İslam alimini Said Nursi'den merhum Seyyid Kutu'na diye ve diğerler iman sahih ve doğru bir iman üzere vurgu yapmalarının en önemli en ciddi sebebi budur. Çünkü Müslümanın imanı hayatına düzen verdiği zaman anlam taşır. Eğer ben iman ediyorsam, imanın bana adaleti emrettiği halde zalimlik ediyorsam, imanın bana doğru olmayı emrettiği halde, doğruluğu yapmıyorsam, yerine getirmiyorsam, adil olmayı emrettiği halde adil olmuyorsam, nitekim ileride nasip olur da Allah ömür verir, oraya kadar gelirsek göreceğiz. Ha gelmesek zaten Kur'an okuyoruz hepimiz elhamdülillah, biliyoruz. Ölçü ve tartılarında hile yapan kimselerin yaptıklarının yanlış olduğunu Kur'an-ı Kerim vurgularken bir de şu soruyu soruyor biliyorsunuz Şimri. اَلَا يَظُمِّ اُولَٰئِكَ اَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ Yani o adamlar, o hilekarlar, o sahtekarlar, o zalimler, o başkalarının küçük ve büyük ne olursa olsun Hakkını bile bile yiyenler öldükten sonra Rablerinin huzuruna diriltilerek hesaba çekileceklerini düşünmüyorlar. Hiç öyle bir şey hatırlarına gelmiyor. Bu aynı zamanda neyi anlatıyor? İman hayatı şekillendirmek zorunda. Benim hal ve hareketlerim hak imanımın tercümanı olmalı. İslam ümmetinin hal ve hareketleri imanının inandığı değerlerin tercümanı olmalı. Okuyacağız, ilim öğreneceğiz, öğreteceğiz, yayacağız, çalışacağız, boş durmayacağız, kendimiz için, ümmetimiz için, beşeriyet için. Ne lazımsa yapacağız. Din adına hurafeler uydurarak, onlarla meşgul olarak, netice itibariyle bana da ümmete de bir katkısı olmayan işlerle uğraşmanın anlamı yok. Cenab-ı Allah'la beraber olmak. Hayatın her anında Allah'ın ve Resulünün gösterdiği çizgide hareket etmek demektir. Bakın bu budur. Size eğer onlara sen sizi kim yarattı diye soracak olursan yemin olsun elbette Allah'tır diyeceklerdir. O halde doğrudan nasıl döndürülüyorlar? Yani bu imanın gereği Allah'a imanın gereği olarak bizim müminler için öngördüğümüz dost doğru hakkın, adaletin, mutluluğun, gerçek refahın ve saadetin kaynağını teşkil eden, esbabını kendisinde barındıran, ancak gereği yerine getirildiği zaman ve getirilebildiği oranda fert ve cemiyetin beşeriyetin, ümmetin saadetinin gerçekleşebileceği söz konusu olan bir iman ve imanın gerekliliği. O halde evvela ümmetin birinci meselesi bu. Biz imanımızı hayatımıza gereği gibi yansıtamadığımız için giriyoruz. Çaresiziz. Efendim dünyada bir ağırlığımız kabul edilmiyor. Sömürülmeye mahkum ediliyoruz. Çaresiz bırakılıyoruz. İmkanlarımız bile ellerimizden farkında olarak olmayarak bizden alınıyor. Bize adalet ve insaf ile muamele edilmiyor. Bize merhamet gözüyle bakılmıyor. Bize bir insan hem cinsleri olarak zalimler tarafından bizler görülmüyoruz. Öyle kabul edilmiyoruz. Geçmişteki hatalarımız, yanlışlarımız, eksiklerimiz, ihmallerimiz maalesef bizim bugün yeryüzünde bu halde görülmemizin sebepleri arasındadır. Ha, bütün suç bizim mi? Hırsızın suçu yok mu? Hırsızın da suçu var. Fakat biz kapımızı ifade yerindeyse medeniyetimizi dinimizi ahlakımızı inancımızı hayatımıza sapasağlam tatbik ettik ve bunu sürdürmek için ne gerekiyorsa onu yaptık da mı bu hallere düşürdük bir yerlerde bizim bir ihmalimiz yok mu bir yerlerde eksik bıraktığımız bir şeyler yok mu elbette var o halde bunun farkında olmamız ve bunu anlayıp idrak etmemiz lazım. Sure haliyle ifade ise son ayetlerde hissettiriyor. Sure olarak ben artık muhtevamı, konumu anlatacaklarımı benden sonra gelecek olan surede devam edecek dercesine diyor ki 88. ayet-i kerime ve kilihi ya Rab Allah bir takdire göre Cenab-ı Allah kıyamet ilmini de kendisine yani kıyamet ilmi de onun yanındadır yalnız o bilir kıyameti ve onun ey Rabbim diye Du'a edip seslenişini de bilir. Bir, bir diğer ise buradaki vav yani birinci açıklamaya göre vav bağlaçtır ve bağlaç anlamında. Şimdi söyleyeceğim anlamak göre ise wa harfinin bir diğer manası daha var. O da yemin manasıdır. Waqilhi ya Rabb benim yücel asulum Muhammed'in aleyhissalatü selam Ey Rabbim demesine yemin ederim onun bana yalvarırken halini arz ederken iman etmeyenlerin kendisine karşı sergiledikleri olumsuz hal ve hareketlerden davetini çağrısını teklif ettiği iman ve hayat nizamını red etmelerinden ve bundan dolayı ızdırap duyduğundan halini Rabbine arz ederken Rabbim diyor. Ki adeta bütün peygamberlerin kendilerine iman etmeyen kavimlerinin hallerini arz edişlerinin tafsilatlı bir temsilcisi ifade edilmeyse ki gerçekten onun bu davetinin bu manada adeta bütün peygamberleri temsilen zikredilmesi ki gerçekten olması daha doğrusu ifade edilmeyse Nuh Aleyhisselam'ın hakkıdır. Nuh suresinde biz peygamberlerin Nuh Aleyhisselam'ı şahsında iman etmeyenler karşısında çünkü zorlayıcı değildirler. Allahü Teala kimseyi peygamber de olsa diğerini imana zorlayacak imkanı, gücü, hakkı vermemiştir. Bize düşen sadece davettir. Ama bir davaya inanan ve o davanın davet ettiği kimsenin, yani yapacağı davetin davet ettiği kimsenin hayır ve saadetine olacağına inanan ve o kişiyi de ancak sevdiği için kendisi gibi, kendisiyle aynı safa gelmesini isteyen bir kimsenin davetinin netice vermediğini görmesi onu sadece üzer. Niye? O kişinin akıbetinin böyle devam ederse kötü olacağını, kötüye gittiğini bilip anladığı için üzülür. Müteessir. Ve bundan dolayı Rabbim diye dua eder. Peygamber aleyhissalatü selam da Rabbim diye dua etmişti. Peygamber aleyhissalatü selama gelip rica ediliyor. Tüm zulümlere, işkencelere maruz kalan veya küfrün ve kafirlerin zalimliklerini gören ashab-ı kiramın bazıları ya Resulallah şu kafirlere bir beddua etmeyecek misin? Ben beddua etmek üzere gönderirim. Diyor. Ve Allahümme gafirli <Sessizlik> kavmi fe la ya'lemundi cihazir. Rabbim kavmimi bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlar. Bilselerdi böyle yapmazlar. Bilselerdi bilgilerinin gereğini şeker, yerine getirmeleri lazımdı. Buradan da anlıyoruz ki bilgiye Kur'an bakış açısıyla ifadelerindeyse bilgi diyebilmek için ilme ilim diyebilmek için onun gereğinin yerine getirilmesi lazım gereğinin yerine getirilmesi lazım. Allah elbette vardır diyeceksin ve ee Allah sana bir şeriat indirdi, bir peygamber gönderdi. Onun şeriatına, peygamberinin sünnetine uy diyor yani. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kuru bir iddia olamaz. Olmamalı. Bunun hayata tercüme edilmesi, yansıması lazım. Hayatta görünmesi lazım. Cenab-ı Allah muhtaç olanların ihtiyaçlarını görmeyi emrediyor. İnfakı emrediyor. Bunu söylersin diğer taraftan başkasının hakkını, hukukunu hiç edemez, Kasp edemezsin. Hileli ve dolaylı olarak olmaz. Gidersin Hacı Efendi'den, Hoca Efendi'den veya Müslümanım diyenden sarıza kira ev kiralayacaksın ya mülk Allah'ın kardeşim mülk Allah'ın da peki bu fahiş fiyatlar ne oluyor mülk Allah'ın ise o zaman o mülkün bir halifesi olarak, mülk üzerinde Allah'ın bir halifesi olarak Allah'ın emrettiği insaf ve adalet öntüleri içerisinde o mülkten istifade edebiliyorsun. Yoksa mesela Nasrattin Hoca'nın yaptığı gibi olacak. Öldüm öldüm diye yazın ortasında soğuk suyu içim gidiyor. Ver biraz da biz ölek demiş yani. Madem mülk Allah'ın bana bu kadar pahalıya verme. Hatta bedava ver. Mülkallah'ın ise şey o zaman buna gerçekten şey diyorsan bana niye bu kadar adil davran, Gayri adil davranıyorsun. Bunları bilmek lazım. İnne heulâ'i kavmul la yu'bidûn. Ne diyor demek ki Resul? Ya Rabbi ben yapacağımı yaptım. Onları davet ettim. Gece gündüz sabah akşam gizli açık Birer ikişer toplu kalabalık Teker teker her vesileyle davet ettim, Tehdit ettim, uyardım, korkuttum, vaat ettim Hepsini yaptım Fakat sonunda şu gerçekle karşılaştım İnne ulayı kavmun la yu'min Bunlar iman etmeyen bir kavimdirler Artık bundan sonra tasarruf senindir derkesine. Ben davetime devam edeceğim. Çünkü davetimin kimin üzerinde ne zaman etki edeceğini bilemeyiz. Bilemem. Resulullah dahi bilmiyor. O halde biz bilmediğimiz bir şeyi eğer yapmakla mükellefsek neticesini bilmiyorsak dahi biz yapmakla mükellefiz. Eğer şu sınıra kadar denilmemişse, devamlı yapmaya devam edeceğiz. Sınır belirtilmişse, o sınıra varıncaya kadar. Yoksa sınıra varmadan veya sınır belirtilmemişse durmak yok. Davet yine devam edecek. Davet. Sebepleri davetin sebepleri mevcutsa devam eder. Müslüman olmayanlar için davet, Müslümanlar için davetin bir başka türlüsü emir bil maruf, nehyanil münker. Bu kıyamete kadar bakidir. Yeri gelince bunların bir ileri merhalesi, Müslümanların güç ve imkanları, şartlar oluştuğu zaman cihat fisebi Bunlar kıyamete kadar bakidir. Ne davet ne davet biter, ne evr bil maruf ne hiyanil münker biter ne cihad biter. Fakat bunların hepsinin şartları mevcut o zaman bizim onlarla alakalı mükellefiyetimiz söz konusudur. halde Efendimizin bu şekilde ey Rabbim bunlar iman etmeyen bir kavimdir demesine yemin etmesinin bizim açımızdan dikkat çekici bir tarafı olmalı. Evvela Resulullah'ın Ya Rabbi diye yalvarmasının ne kadar samimi, ne kadar önemli ve ne kadar kalpten ve bu konuda üzerine düşenleri yaptıktan sonra söylemiş olduğunu gösteriyor. İkincisi Resulullah'ın makamının Cenab-ı Allah nezdindeki değerini gösteriyor ki onun Rabbim demesine Cenab-ı Allah yemin ediyor. Rabbim diye yalvarmasına Cenab-ı Allah yemin ediyor. Allah Rabbim demesine bile yemin ettiği bir zat aleyhissalatü vesselam elbette ki çok değerlidir. Allah'ın nezdindeki kıymeti çok yüksektir. O halde bizim de her vesileyle ona değer verdiğimizi, kıymet verdiğimizi kalbimizle, iç dünyamızla ve amellerimizle, sözlerimizle, fiillerimizle ortaya koymamız lazım. Kalpten her zaman için ona sözlerimizle salat ve selam dittirilir. Fiili olarak ona salat ve selam ise onun sünnetine sımsıkı sarılmaktır. Bid'atler hurafeler uydurarak değil, dinini bid'atlerden koruyarak onun sünneti seniyesine dört elle sarılmak. O zaman biz de Rabbim diye demesine yemin edilen o zata, o yüce Zatı Aleyhisselatü Selam, onun bir ümmeti olarak hak ettiği değeri vermiş oluruz diyemeyiz. Vermeye çalışabiliriz belki. Ona dikkat edelim. O'nun o, o resulün kıymeti büyük. O resulün bu dindeki değeri büyük. Değerini mi anlamak istiyorsunuz? Muhammed Aleyhissalatu suresini okuyun. Nuh suresini okuyun. İnşirah suresini okuyun. Ve inneke le'ala hulukin azim ayetini okuyun. Hatırlayın. Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar o Rasulün, Yüce Rasulün kıymetini, değerini, ehemmiyetini ortaya koyuyor. Ümmetinin ona nasıl değer vereceğini de göstermiş. Oluyor. Ona değer vermek, Kur'an-ı Kerim'in tesbit ettiği, sünnet-i seniyede sabit Hayır, onun şefaati olmayacaktır. ve Allahü Teala birilerinin şefaat edeceğini söylüyor. İzin verdiği kimselerin, izin verdiği kimselere. Peki bunlar arasında Resulullah Sulh Aleyhisselam olmayacak da kimler olacak? Kimler olacak? Onun Ya Rabbi diye yalvarmasına Cenab-ı Allah yemin ediyor. Verilen şu değer'e, şu kıymete bakınız. Bunlar iman etmeyen bir kavimdir diyor. Ondan sonra bunun üzerine Cenab-ı Allah fasfah annun. O halde ey Resulullah sen onları şimdilik kendi hallerine terk et. Onların yaptıklarının hak ettiği karşılığını verme. Sana zulmediyorlar, hakaret ediyorlar, inkar ediyorlar, sihirbaz diyorlar, kahin diyorlar, şair diyorlar, Kur'an'ını reddediyorlar, senin mübüvvetini, risaletini reddediyorlar. Normalde bunlara karşı senin hak ettikleri cevabı vermen lazım. Hayır Değilmiş. Ya, şu aşamada ey Resulüm sen onları affedip başla. Onlara müsamaha göster. Hak ettikleri karşılığı verme. Bekul selam. Selam sözünün kendisini söyle değil. Yani böyle diyenler de var elbette. Selamın bir manası var. Yani söyleyeceğin sözler seninle onlar arasında bir kavgaya, bir dövüşe, bir düşmanlığa, bir adavete fiili ve fiziki bir hücuma, kavgaya sebep olmayacak şekilde sözler söylüyor. Elbette davetine aykırı bir şey söyle anlamı gelmez bu. Fakat şu aşamada, yani bu ayetin indiği aşamada ki Mekke dönemidir, henüz cihadı emredilmemiş. Ha? Selam söyle. Çünkü senin bu söyleyişin kötü söz söylememen münasebetlerini sürdürmen için daha uygun bir yoldur. Yarın öbür gün bir kısım insaflı kimselerin akıllarını başlarına alarak kendilerine gelerek. Ya biz ne yapıyoruz? Biz bu yüce rasule bu kadar kötü davrandığımız halde o bize hala Bizi kırmayacak, incitmeyecek sözler söylüyor, karşılıklar veriyor. Ve muhtevası selam ve esenlik olan tepkilerde bulunuyor. İnsanlar bir noktadan itibaren insafa gelecekler olacak Nitekim süreç içerisinde bunu idrak eden ve sahabe-i kiram arasına katılmak şerefini elde eden birçok kimseler vardır. Ashab-ı kiramın hayatını tetkik ettiğimiz zaman bunların canlı örneklerini görürüz. Yani kötü söz söylememek istiklerine. Günümüz için Resulullah'a uyacağız ya, günümüz davetçilerinin de bu muhtevayı dikkate almaları ve insanları tepkileri, şartları ne olursa olsun kendimizden uzaklaştıracak değil, her zaman için onlarla ifadelerinde ise davet görevimizi yerine getirebileceğimizi getirebilmemize imkan verecek bir ilişki tarzı içerisinde olmamız lazım. Ha. Bu yaptıkların fayda vermedi. Yine inatçılıklarını, inkarlarını sürdürdüler. Zamanı gelince bu yaptıklarının maliyetini kendilerine neye mal olduğunu bilecekler. İki kelimelik bir tehdit. Hani sen görürsün. Ben sana gösteririm. Demek var ya. Acaba ne göstereceğim? Çok önemli, büyük bir tehdit. Acaba biz neyi bileceğiz? Cenab-ı Allah bize fesofet diyor. Yakında bilecekler yakında bilecekler. İşte bu Rasulullah'ı Ya Rabbi diye Allah'a sığınırken, onların imanet meyvelerinden duydukları ızdırabı aynı zamanda teselli eden bir tarafı da var sen vazifeni yap onları affet onlara selam de yani maruf sözler söyle ilişkilerinizi bozacak davetin onlara yapacağın davetin önünü kapatacak şeyler değil aksine davetini her vesileyle sürdürmene yardım edecek kapıyı açık bırakacak tarzda Sözler söyler. Ve yakında bilecekler onlar. Efendimiz için bir teselli, müminler için bir teselli, iman etmeyenler için bir tehdittir. Cenab-ı Allah onları bu şekilde tehdit ediyor. Böylelikle bu mübarek surenin nihayetine gelmiş bulunuyoruz. Tabi Kur'an-ı Kerim, kısaca söyleyip böyle bitirelim. Kur'an-ı Kerim'in bir takım hükümleri ifade yerindeyse şartlar muacehesinde onlarla amel edilmemiştir. Şartlar hangisini gerekliyorsa onunla amel edilecektir. Yani affetmesi gereken zamanlarda Resulullah affetti, cihad etmesi gereken zamanlarda cihat etti Müslümanlar bunun şartları içerisinde bu kıyamete kadar da böyledir affetme şartları baskınsa cihadın şartları yoksa affetme yolunu seçeceğiz Cihad tabi apayrı bir meseledir başlı başına bir hukuktur hukuku vardır müeyyidesi vardır kafirlerin yaptıkları gibi İslam'ın cihadı ne işgaldir ne sömürüdür ne talandır ne yer altı yer üstü zenginliklerini sömürmektir, ne de insanları perperişan etmektir, alçaltmaktır değildir. İslam'ın cihadı o kadar büyük ulvi bir gayedir ki ben ne isem sana da ben gibi olma imkanlarını vermek için ben senin zihniyetinle, inkarınla ediyorum benim asıl mücadele ettiğim sen değilsin asıl mücadele ettiğim kendi adına kendini farkında olmadan telef eden senin basiretsizliğin şuvursuzluğundur bu kadarını şimdilik söyleyelim ve önümüzdeki ders inşallah Duham suresinden devam ederiz subhan rabbike rabbil rizzezi hamna yasifun ve selamun aleymun selim velhamdülillahi rabbil